1520 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Allah'ın en üstün kulları Allah'ı en çok ananlardır, buyurmaları, Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor, Bir gün Hazreti Peygamber'e, kıyamet gününde, Allah katında derece bakımından insanların en üstünü kimdir, diye soruldu, Allah'ı çok ananlardır, cevabını verdiler, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Rasulü, bunlar Allah yolunda savaşanlardan da mı üstündürler, diye sordum, Allah yolunda savaşan kişi elindeki kılıcı parçalanıncaya ve kendisi de kana boyanıncaya kadar kafirlere ve müşriklere kılıç sallasa, yine de Allah'ı çok ananlar derece bakımından daha üstündürler, buyurdular.